Ne vakitten beri Müslümansın? doğduğundan beri Müslümanım. Yok, öyle değil. Ne vakitten Müslümansın? Kalbu beladan beri Müslümanım müminim. Elhamdülillah. Kalbu bela ne demektir? Vücutlar, bedenler hal olmadan evvel ruhlar alemi hak oldu. Hakkı Allahü Allah ve Teala ruhlar alemine hitap etti. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlar da kalbu bela dediler. Evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin dediler. İşte o vakitte benim Müslümanız. Öyleyse şahadetimiz nereden başlıyor şahadetimiz? Ya alemi ervahtan. Anuşun Kitabullahı dinleyen, güzel sesi, duyan kimse, kim olursa olsun hatta hayvanlara bile tezir güzel ses. Hayvanlara bile tezir güzel ses. İşte o alemi ervahta Cenab-ı Hakk'ın Erestü bir Rabbik'ün hitabını duyanlar Anlayanlar güzel sizin meczupturlar. Orada kulaklarını gafet olan alabilir. Onlar müstesna adı.